Thank <laughs> you. ses ve bağımsız seslerin güncesi sesli meram bir meram bir arzihal bir durum tahlili şimdiki zamana ait sesin işler ve şimdiden yarın çıkacak olan haftalar va'lar ve tüfler. siyasa merkezli bir alternatif ses verme gayreti sesli meramın kayıt kütüphanesi karşı radyoda bir kere daha başlıyor sesli meram 344 karşı radyo 216 tarihler 1 Şubat 2022 Çoktan bir ayı devirdik. Şubat'a gittik. Bitmeyecek zannettiğimiz bir Ocak ayının yaralarla, berelerle beraber atlatıldığı bir döneme içe geldik. Of of bu arada sesimde bir farklılık sezebilirsiniz. Bunun sebebi e, Covid'in Omicron varyantı deli dehşetengiz ve yıkıcı bir pratiğin içerisinde iki sene kendimizi koruduktan sonra nihayetinde o da bizi bulmuş oldu şöyle ki ya e, düzeni var eden sistem temsilcisinin mesela ağzını açıp da işte şöyle bu böyle derken bile komiye kaçtı ve artık böyle bir salgın meselemiz yok artık günlerinden çıkarıyoruz şudur budur dediği bir yerde ufacık bir dikkatsizlik bile size hasta edebiliyor ve bu hastalıkta işte bu Geçtiğimiz haftaki programda da çok net ve bariz bir şekilde ortadaydı. Sesime yansımıştı. Şiddetli baş ağrısı devam ediyor. Yani bugün işte 8. gün takriben. Şiddetli baş ağrısı devam ediyor. Sırt ağrısı ve tat alma konusunda oldukça sıkıntılı. Ve hani bu hafif atlatıldığı söylenen bir şey. Hafifi böyleyse gerçeği nasıl oluyormuş? Onu da bilmiyoruz. Nasıl bu kadar kolay bir biçimde hakir görülebiliyor. Ve insanlar hafif olarak değerlendirip hafife alıyor ee, Covid ve varyantlarını. BI2 koduna haiz olan Omikron varyantının başka bir türü Belçika'da karşımıza çıktı. Ha bizim memlekete bakıyorsunuz. 90.000-93.000 93 bin bandına sıkıştırdılar. Ee, bu arada milyonlarca tessiz ve e, aşısız da var tabi. Ama o her gün bir işte 100 bin 200 bin civarında da işte Açılsızlarla beraber O açıklanan resmi rakamdaki insan sayısı Kadar da hasta mevcudiyeti var Ve durup dururken kendi kendinize Düşüyorsunuz o e, Karantina sürecinden bunu da belirtmekte Fayda var ben işte Kişisel bağlantılar sayesinde işte bulduğumuz ve dışarıya bildirilmeyen Özel testlerden hızlı test kitlerinden Yapıldığında hala pozitif olduğumu görebildim Şimdilik durum stabil sevgili dinleyen Ama dediğim gibi Bugün nefesimiz var. Yarın nefesimiz yok. Bugün işte böyle atlattık. Yarın Allah kerim ve böyle devam eden ve bizi tamamıyla kendi halimize bırakan hani e, en son bağlattıkları bahsettikleri tweetlerden birinde hazretleri e, bakanmış bu arada kendisi. İşte covid istiyor. Aman türkovak istiyorum bilmem ne istiyorum deyip bağırın aşı tercihinizde. Niye bağırıyoruz biz deli miyiz arkadaşım falan diye de sormuyor kimse tabi. Ee, tercihimizde o şey BioNTech, Pfizer istesek ne olur işte Sinovac bilmem ne istesek ne olur falan bir de tartışmıyorlar böyle bir rezilliğin içerisinde bunu da küçük bir anekdot olarak devam edeyim yani 2 senedir varyant bir biçimde Covid-19 ve varyantları devam ediyor ve hayatı gasp etmeye devam ediyor bu da muktedirin de işine geliyor bir yerde genel geçer değil alelade değil lale tayin değil, bile isteye doğrudan bu memlekette var var etmek istedikleri ve amaçladıkları esas e, yönelimi ve tabii ki doğrudan kuşatmanın ortasında bir biyopolitik memleketi var etmeyi amaç ediyorlar. Ve bunu da gayet net bir biçimde başarıyorlar. E, her defasında önce deniyorlar, sonra yanılıyorlar. Ya da bir deniyorlar, bir geri çekiliyorlar. Ve bu adımlar işte kabine değişiklikler bilmem ne vır vırları, orada mobese görüntüleri, burada işte Bay Kemal'in üstüne saldırılan troller, şurada bilmem neler, burada berikiler falan deyip hep bu gümbürtülerin arasında aslında hayat piç edildi. E, i̇ki sene sonunda görebildiğimiz şey o. Bilakis e, sağlık bakanlığından ya da sağlık bakanlığının yetkilendirdiği kurumlardan herhangi birisinden geri dönüş bile almıyorsunuz hani covid olduğunuz sisteme girdi mi nah girdi falan deyip dönmüyorlar sizi ee, sisteme kendi kendine giriyor bir biçimde. Sonra siz haberdar oluyorsunuz. Ha evet pozitifmişim ama çalışıyorsunuz. Etrafını bulaştırabilirsiniz. Sorun değil. Zaten 2 gün önceden başladınız. 5 gününcü bilmem kaçıncı güne kadar da bulaştırabilirsiniz. Ha bu dün mü Ko pozitif oldunuz tekrar. Önemli değil. Zaten biz ikinci testleri, ikinci PCR testlerini yapmıyoruz. İşinize dönebilirsiniz. Pekala. E, bulaştırdınız, bulaştırdınız, bulaştıramadınız. Bir dahaki rövanşa kadar. Allah yolunuzu açık etsinlerle beraber. Bir goygoy, goy, bir Kendinden bırakılmış olan bir şirazesinden kaymıştık ve insanların e, hem ekonomik çökertmenin ortasında hem işte bir yandan da politik baskının içerisinde ne yana dönseler nefes alamadıkları bir ortamda bir de üstüne bu pandemiyi var ederek veya onu muhafaza ederek doğrusunu söyleyelim. Bir, bir biçimde muhafaza edip önemsiz bir detay hani grip gibi değerlendiriyoruz falan. Nah değerlendiriyorsunuz. Bir bokta değerlendirdikleri yok. De bu şekilde kenara itekleyip ama aslında da el altında tutarak bir piyasayı ve insanları işte yönlendirmeyi, tutmayı bir arada böyle mahpus kılmayı ve muhtaç etmeyi çok iyi beceriyorlar. 4 tane vitamindi işte şey e, günlük kullanılabilen ağrı kesiciydi işte ve çinko takviyesiydi. 500 lira tutan bir ülkeden bahsediyoruz. Bunu da ayrıyetten bir not olarak belirtelim. Bu 500 lirayı bulabilmek için 2-3 arkadaşa haber verebilirsiniz, bulabilirsiniz ama o ilacı bulabilir miyiz? İşte bir oda mesele. Ve bu daha şubat öncesi. Yani şubata girdiğimiz, sizin dinlediğiniz gün şubata gireceğiz. İlaçlara da öyle bir girecekler. Hayırlara vesile olsun inşallah diyelim. Devam edeceğiz. Memleketin çok sorunu var. Memleket dediğimizin sorunu asla bitmiyor. Heft başladık. Shine. This Cool Records'un 2022 kayıtlı liquid funk e, tonajlı bir sound sistemine sahip. Heft'ten devam edeceğim. Away From Me parçası. Arkasına Ben Rollo. Bu sefer Basics Recordings Amerika'ya uzanacağız. Happy Go Lucky seslimer anında Evet sesli meram devam ediyor. Bu arada İzmir'de yoğun bakım servislerinin tamamen dolduğu haberi geçiyor. Koronavirüs'te de zirvede yine İstanbul'un olduğu da haftalık veri akışında değerlendirilmiş. Tabii bu e, memleketi yöneten Bay Her şeyin her şeyimizin, her şeyinin, her şeyi için gündem değil tabi bunlar. 15-21 Ocak arası 100 bin kişideki vaka sayısı İstanbul'da 1245.73'e yükselmiş. Bir önceki haftaya göre en çok alan 10 ilde Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt ve Bayburt olarak sıralanıyor. Tabii ki e, Bunlar Küçük nüanslar olarak değerlendiriliyor. İşte bunları veriyoruz. Üstüne Vereceğiz Türkovak'ı, vereceğiz Türkovak'ı, vereceğiz Mehteri, vereceğiz Mehteri. Sonra Baktık içinden çıkamıyoruz. 10 e, yaşında bir çocuğu çıkaracağız saniye. Hakaret değil işte e, Hakaret ...etmeyi kendine... ...mizansen olarak... ...tipki çekmeyi ve o işte... ...tepkinin etrafında Bay Kemal'e hedef kılmayı... ...amaç eden bir ortam... ...çıkarılıyor. O Bay Kemal'de çıkıyor... ...sonra diyor ki işte son... E, ...layık, yükücü bilmem ne aslında işte... ...vıdı vıdı Namık Bey. Son bilmiyorum işte marjinale... ...hesabı aslında bu. Zaten bunlar bilindik şeyler ama... ...işte o titrin içerisinde... ...hani biyopolitika var ya... E, Gerçekleri konuşmayıp gerçekliğin dışında kala gelen şeylerle gündemi meşgul ederek Gülşen'in tonu, Fırat işlenen adamın tiyatroculuğundaki o işte sunokluğu, bilmiyorum kimin neyi Serdar Ortaç'ın çükü, bilmem nenin bedesi, onunkinin kakası Böyle boş muhabbetlerle asıl yıkımı, asıl pervasızca şekillendirmiş olan tutumu ve mesela hani bir yandan bu bok bilmem ne onun götü bunun başı bilmem nesi diye konuşurken ekmek mesela 4 liraya çıkacak gözümüz aydın Türkiye. Biz işte ilaç almaya çalışacaksınız. İlaç Şubat'ta yani girdiğimiz ayın içerisinde belirli bir noktada. Dolar paritesine işte Euro paritesine göre düzeltelim. Euro paritesine göre belirli bir oranda zamlanacak. Zaten %36 yemişti ilaçlar. Ve bir de üstüne bir de dolar kuru, euro kuru, şu kuru bu kuru diye de yapıştıracaklar. Yarın akşam mesela e, Türkiye saatiyle benzine ve motorine 60 kuruş gibi ince bir değdirme söz konusu olacak. Ha ne yapmış mesela bugün kabile toplantısı sonrası işte biz adamı alırız bu adama koyarız falan derken Hazret Lütfe diyor. Elektrik kilovat saatinde şu kadar saat kullanabilirsiniz falan diyor. Ay yüreklerimiz gerçekten gözlerimiz yaşarıyor. Ben hasta halimdeyken bile değil doğal açmak. Elektrik sobayı açarken bile iki kere düşünmüş ve adam haline döndüm. İnsan haline döndük. ki Sadece bu beni bağlayan bir şey değil. Ben he, ah. artık nefesimiz tıkanıyor. İşte bir yandan hastalık var tabii de. Ee, hastalığı düşündüğün halde işte o prizi çevirip de ısınmayı beceremiyorsun, onun yerine kat kat giyiniyorsun, battaniyelere sarılıyorsun, bu oluyor, şu oluyor. Her şeyden bir kısıntı ama bir çıkarıyorsun hain diyen bir çocuk Bay Kemal'e sallıyor. Of gitti gündem, mükemmel ya da Sezen Aksu Türkiye çaplarında belirli bir potansiyeli olan ve bu ülkeye dair söz edebilecek yetkin isimlerden biri ama öyle ama böyle ya da söylediği şeyler tartışılabilir, konuşulabilir. Vay efendim 5 sene önce şuna demiş buna demiş. O Hz. Adem ve Havva peygamberi bize hakaret etmiş. Kim kime neye yetmiş, nasıl oluyorsunuz, nereye okuyorsunuz, neresinden tutuyorsunuz. Ya da Sezen Aksu'nun Ankara'ya ilettiği mesajda ben inançlara saygılıyım bahsini alıp çekiştirip aha de işte Sezen'e şöyle dediler Sezen zaten iktidarın insanı bırakalım bu işleri devlet su işleri diyemiyorlar tabi. Ve bu şekillilik devam ederken mesela dün bir ahisiyetsiz bir tutum söz konusu oluyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki kolluk personel olarak atanmış yamyamlar. İstiklal Caddesi üzerinde Kürtçe müzik yapan bir grubu engellemeye çalışıyor. Ve işte bu cadde bizim, bu sokak bizim, Taksim Meydanı da bizim, her yer bizim kardeşim şeklinde. Abuk subuk bir uygulamaya imza atıyorlar. Ve bunun adını da daha sonradan savunuyorlar. İşte Kürtçenin yasak olduğuna dair bir ilişki gibi algı oluşturuluyor. O konunun bu şekilde yansıtılmasını kardeşim. Neyi Nasıl karşılayalım Sayın Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Personeli bilmem nesi. Daha sokakta isminizden cinslenen ve siz cibiliyetinize kadar soğuşturan ve bildiğiniz gibi değil bilmediğiniz gibi ötekiyseniz eğer size daha baştan bir sıfır hükmen e, şüpheli gözüyle bakabilen bir ülkede bir kolluk varken daha iki tıngırtıda iki ses ver işte başınıza çora bören ya da sizi kuşatan hani müziğinizi kesen sesinizi kısan bir ülke varken hangi deyimden neresinden bahsedebilirsiniz? HDP'li Beştaş o engellenmiş şarkıyı mesela meclise söylüyor Avukat Meral Danış Beştaş aynı zamanda vekil tabii ee, Önemli hamleler bunlar Ama gerçekliğin neresindeyiz? Ve hala e, işte ama onlar Kürt ama bunlar bilmem ne ama bunlar defolu şunlar şöyle bilmem neydi böyledi derken bir bakıyoruz ee, bir araştırma yapılıyor işte Devlet 120 150 kW'tan 210 kW'a kadar izin verdi. Pat bir koyuyoruz. %36.2 tek başına işte nasıl nasıl tutuyorsa %36 oradan yüzde %9. bilmem neden MHP'den sıfırdan sıfırdan deyip iktidar de olsa kendini götürmeye devam ediyor. Ha bu arada devamlı Bay Kemal'e çalışılıyor. Bay Kemal hain, Bay Kemal bilmem ne. Bay Kemal'in Diyarbakır açıklaması problem. Bay Kemal işte HDP'lilerle, HDP eşittir, PKK'lilerle işte ortak çalışıyor. Halbuki bambaşka şeyler HDP'de, PKK'de ve bunları biliyorlar bile isteğe konuşmuyorlar ve bunların etrafında sürekli bir harman ediş var ve bu harman ediş bir geleceği değil aynı zamanda bir çürümeyi var ediyor. Bu haftanın meramı biraz böyle paldır küldür. Çünkü nefesim yettiğince detaylardan bahsedeceğim. Nasıl olsa yazdığımı okumuyor kimse. Bari dediklerimizde bir noktayı, bir nüveyi yakalayabilirim. Burası sesli meram, biz karşı radyodayız. Sırada Ben Rollo'nun ikinci parçası var. Fever Dreams arkasına Best Codes, Large Hall, D&B Digital'dan Brezilya'ya uzanacağız. Amerika'dan hemen sonra. Large Hall'da sesli meram karşı radyo. Radyoda devam ediyor. Genel geçer değil de var dildiği gibi delik deşik eden bir düzlemin ortasında olunduğu gerçeğini her defasında bir kere daha uyanırız. Bir ülke kaç kırım kaç cinayet kaç karanlıkla sınanacaktır derdik bu haftanın meramında. Onu da seslimeram.tamlar.com'da bulabilirsiniz. E, bütün paramparça edilirken hayat imi ve hakkıda mahvedilmeye sevk olunuyor. Apaçık bir halde. Uzam delik ederken hayat Muktedir'in beklentisi halen yetersiz kalınmış bir yıkımı gösteri geliyor. Ert Muktedir iktidarı hiçbir kötülük kesmiyor. Dahası ortada bir imgelem haline dönüştürülmüş olan kötülük elle tutulur haldeyken dahi bütün mas masalmış gibi geçiştiriyor. Baş itibaren silsili halindeki bir savunması eksiksiz kılınıyor. Peyder pey karanlık dört bir yana kuşatırken yapılanlar kulislerde ortaya serilenlerle birlikte bir provadan ötesi olmadığını gösteriyor. rahat dünden güne taşınırken yolda, yordamda, çabada, meramda her şey üst üste istiflenmiş. Kötülüğün insafına terk edilir. Bu hallerin yekününde bir ülke ya da yeni ülke var edildiği zikredir. Olursa her şey düne aittir. Dünde kalmıştır. Diyarbakır, böl Diyarbakır başka olmak üzere DBP bürolarına DBP eş başkan Yardımcılarına karşı bir Gözaltı furyası yaşanır. Bu gözaltı furyasında e, sabah saatlerinde işte geçtiğimiz hafta bir baskınlar düzenini Ahmet Yili binasında Burada basın toplantısını düzenlerler Salih Aydiniz keskin bayındır. Ve bu işte çabaların siyasi operasyon olarak yorumlandığını delirtiyorlar. Tekrardan bir biçimde buna karşı mücadele edeceklerin işte kadınıyla ile erkeği ile Kürt halkının dinin devam edeceğini bildirir. Ve bu işte sindirme hareketi biraz önce bahsettiğim biyopolitika şekillendirilmeye devam ederken bir haber düşer. Kürdistan kentlerinde zırhlı araç. Cinayetlerin ardı arkası kesilmiyor dili bildirir ilk ayı yeni özgür politikada. Şirney'in Cizre ilçesinde 24 Ocak'ta dershaneye gittiği sırada Cizre Eski Köprüsü'nde Hiyafes Caddesi üzerinde sivil polislere ait vincir tipi polis zırhlı aracının çarptığı 23 yaşındaki Abdülgaffar Dayan yaşamını yitir Hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından Dayan'ın cenazesi HDP ilçi örgütü ve çok sayıda kişinin katıldığı orka arkadaşlarının omuzlarında Cizre asli mesralarında defnedilir. Şimdi burada amca Sal Mehmet Said Dayan Ford Ranger tipi zırhlı araç çarptıktan sonra görgü şahitlerini beyanlarına göre 50 metre çocuğu yerde sürüklemiş. Polisler yaklaşık 45 dakika çocuğu orada soğukta o suyun içinde bekletmiş ama bahanesiyle bekletmişler. Halk tepkisini göstermiş. Bırakın özel araçla götürelim demişler. Bırakılmamış. Halk siz çarptınız 45 dakikadır bırakmıyorsunuz biz de götürelim çocuğu öldürüyorsunuz bırakın hastaneye kaldıralım demiş. Polis milleti orada dağıtmış ve 45 dakika sonra ambulans gelmiş. 3 gün hastanede yaşam savaşı verir Dayan. İç kanama geçirdiğini anlatır amca Dayan. Birinci ameliyat, birinci gün ameliyata alınır. Ameliyata alınırken iç kanama geçirmiş. İlk etapta sağ böbreğini almışlar. Sonra karaciğer, akciğer, dalak ve hepsi parçalanmış zaten. İki günde yoğun bakımda kalıyor. Üçüncü gün ne yaptıysak bizi bir türlü görüştürmediler. Durumu öğrenmek için bizi içeri sokmadılar. Üçüncü gün doktor dışarı çıktı. Gaffar'ın kanaması tekrar başladı. Ameliyatı almak zorundayız dedi. Biz de cezla doktora elverişli değil. İmkanlar kısıtlı. Diyarbakır, Antep, İstanbul, Ankara neresi olursa oraya götürenin çocuğu bir şey olmasın dedik. Ee, biz sevk edemeyiz. Burada gerekli müdahaleyi yapacağızlar. 45 dakika sonra doktor çıkıyor. Kalbi durdu. Tekrar döndürdük. Her şey hazırlıklı olduğunu der. 2,5 saat sonra da aynı doktor vefat ettiği bilgisini geçer. Bir süreklilik içerisinde e, hepi topu birkaç saat içerisinde bir insanın canı çalınır. Birkaç gün içerisinde de onun e, hayattan tutunmasının imkansızlığı ortaya serilir ve bir anda birkaç bin kişinin katıldığı cenaze törenini 3000 polisle kuşatırlar. Geçmişteki zırhlı araç cinayetlerini hatırlatır amca dayan. Sözlerinde şu şekilde noktalar bu devletin bilinçli politikasıdır. Daha önce benzer cinayetler oldu. İdil'de Miraç katledildi. Silopi'de iki çocuğu uygularındayken katlettiler. Bunlar Kürt olduğumuz için bu politikayı yürütüyorlar. Fakat bizi sindiremezler. Biz onlara diz çökmeyeceğiz der kayımı, kaymakam kay da koruma aracı olduğunu iddia eder. Bir daha sonra belediye açıklama yaptırırlar. İşte bu bizim araçtı. Şuydu buydu. Sadece Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın son 4 yılda güvenlik güçlerine ve kamu kuruluşlarına ait araçlanacak sonucu 9'u çocuk, 1'i engelli olmak üzere toplam 18 kişinin öldüğünü açıklar. Çarpmalarda 14'ü çocuk olmak üzere 50 kişi de yaralandığı kaydedilir. Bütünüyle bir kırım ikliminin ortasında terk edilmiş hayat hakları, Unufak olunmuş, aralıksız olarak şiddetin eseri ve rehini görülen bir sahnenin varlığında o kayıpların akibi dedi. De, dayan gibi unutuşa terk edilecektir. Ve buna mı sevk olunacaktır? Delik deşik eden düzlem diye bahsettiğimiz yıkıcılığı, etle tırnak gibi onun da söylene karşı var demiş bu katliamcılığı. Her yani nasıl ifade edebiliriz bir başka? açıdan acıdan geriye sahiden ne kalır ki? Bunu da bu rahat dedi düşünmek lazım. Hani dün e, engellenmiş olan işte... İstiklal Caddesi'nin gibi müzisyenler gibi Kürdistan halkında da belirli bir rahicin ötesinde bir yok sayma, yok etme, kırım politikası devam ediyor. Bunun üstüne de çok sık düşünmemiz lazım. Özellikle Seçim Saati halinin öncesinde. DMB Digital'dan Best devam ediyoruz. Konuk etmeye I Don't Know parçası. Asılsına Akurat Hiye'de Evergreen, Tim remix remixiyle gelecek Blue Martin Müzik'ten. Burası Seslimeram. Biz karşı radyodayız. Celidil faaliyet gösteren Farplus isimli otomatik firmasında ücret artışları birliği kendilerini fabrikaya kapatan işçiler polis baskını ile gözaltına alınır. Birleşik Metal İş 200 iş, kişinin gözaltına alındığını duyurur. Çayrova'da bulunan diğer fabrikalardan gelen işçiler de gözaltına alınan 200 işçi ve sendika yöneticileri için Farplus önünde yürüyüş gerçekleştirir. Gözaltına alınan işçiler ifade işlemleri tamamlanmasından sonra serbest kalır. Gözaltı sırasında bir işçinin ayağı kırıldığı belirtilir ve alçıya alınan, ayağı alçıya alınan işçinin gözaltında ifade vermeyi de beklediği öğrenilir. Scotti yönetimi çalışanların zam taleplerini reddeder. Karantinadaki işçinin ücreti kesilemez diye bir başka haber vardır gündemde. Ve dediğimiz gibi işte Abdullah Tayan örneğinde olduğu gibi Bakır Kürdistan'daki bir yıkım vardır. Dönüp dolaşıyoruz. Memleket diye bir yerde bir kere daha her şeyin başladığı. 1915'in karanlığından bir kesiti yeniden ve yeniden güncellendiğini görüyoruz. Dönemin iddia ve terakki zihniyetinin tezahürü olarak çıkabilen ve hemen hemen her alanda uygulana gelmiş olan tahakküm etme hallerinin bugünün de hakikatinin bir parçası kılındığı gerçek. Bakır Kürdistan'da söz söyleyebilme hakkı elden çalınıyor. Kalan Türkiye'de olduğu gibi. Ama orada siyaset deseniz bir asıl öncesinin benzeri bir kuşatma hani tam da ortasında bir var çokça yok kılınmıyor. Düz ovada siyasetin köşe bentleri kırılırken bir de devletin çıka çıkageliyor. Can alıyor, can yakıyor, can yakılmasını müsaade gösteriyor. Cezasızlık artık bir normatif kılınırken suçlar tespit edilip de bildirildiğinde dahi işlemeyen bir adalet mekanizması figüratif sahnelemesi var ediliyor. Dönüp dolaşıyoruz. Unutmayacağız, unutturmayacağız, affetmeyeceğiz çıkışlarına denk geliyor. Her defasında buraya terk olunuyor mesele. Cerahat böyle açıktayken daha dün Ermeni, Rum, Süryani başta olmak üzere hiçbir öteki adlerine bir hayat vermeyen, bırakmayan bu sahne biraz sonra neden ve ne hakla aynı karanlığı Kürt, Alevi ya da Ezide halklarına yeniden var edilir. Olayı abartmayın diye bildiren kolluk amiri. O genel müdürün varlığında bir ülkede bir tek iyi gün söz konusu edilebilir mi? Onca acının üstüne yükselen bir ülke Kaç kere daha kırımlarla, dinayetlerle, kör karanlıkla sınanacaktır? Daha kaç? Düşünür müydünüz? Bütünüyle bir delik olmuş bir hayat imgesinin ortasında hangi ülkeden bahis açılabilir? Hangi meramı eleyebiliriz sahiden? Bunun üstüne düşünmeye değmez mi? Haftanın meramıydı bu. Seslimeram.tamlar.com'da program bilgileri. Diyüzçizgimakine.blogspot.com'da radyo.com ve Spotify ile beraber SoundCloud hesaplarında da programı dinleyebilirsiniz dediğimiz gibi anlattığımız şeyler bir rahatsızlık verebilmesi için bildirilmiş ve bileki huzursuz olmanın nelere yol açtığını göster huzursuzluğun içerisinde hayatımıza göz diken muktediri bildiren küçük detaylar aku de home moviesle veda edeceğiz. War var down Remixi ileılı artık müzikten konuşmak iyidir Sesimiz çıkabildiği müddetçe seslimeramdayız. Burası karşı radyo. Aquatide ile veda ediyoruz. Old times. Probably I'm just a sentimental as the next feller when it comes to old times. In pretty deep.